وقض ديونا لأغلاق ضائطة وفرد الكرب عنا أنت مقتدير وكل طيفا بنا بكل نازلة لطفا جميلا به الأهوال تنحزر بسم الله الرحمن الرحيم Elhamdülillâhi rabbil âlemînü s-salâtu ve s-selâm alâ seyyidil mursselîn Muhammedin ve alâ âliye sahbî ecmaîn Tergib-i hadis-i şerifleriyle ilgili dersimize e, başlamış bulunuyoruz. Rabbim gayrl mübarek eylesin. Şimdi, sıramızdaki dersimiz 47. hadis-i şerifte. Ve'amma hamûd ibn-i Radıyallahu te'ale an. Mahmud bin Lebit sahabeden olacak. en Rasûlallahü sallallahu aleyhi ve sellem Kâinatın Efendisi Kâle buyurdu. İnne ehvefe mâ ehâfu Şüphesiz korktuklarımın en korkuncu aleyküm sizin hakkınızda nedir? Eşşirkü şirktir. Öğle şirke asgaru en küçük. Ben sizin gavur olmanızdan korkmam. Sapıtmanızdan korkmam. eli sünnetten çıkmanızdan korkmam. Yani çıkmazsınız. Genel ümmeti konuşuyor. Genel ümmet eğli sünnettir zaten. Şii 100-200 milyon çıkmaz. 1,5-2 milyar eli sünnet var. Dört mezhebe eğli sünnet zaten. Onun için ben sizin sapıtacağınızdan korkmam. Ama en çok korkarım bir gizli şirk var. Küçük şirk var küçük. En küçük bir şirk var. Bundan çok Allah ahirette iflas edebilirsiniz. Kalu dediler ya Resulallah. Ve meşşşirku el-esharu. Ve ma nedir eşşirku şirk? Öyle şirki el asgaru en küçük. Ya Resulallah. Ey Allah'ın elçisi. Bu en küçük şirk bir, bir şey anlamadık yani. O zamana kadar duymamışlar. Kale buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. er u gösteriştir. Birisi beni görsün diye kılmak. Beğensin diye oruç tutmak. Veya o görüyor diye namazı güzelleştirmek. Görmediği yerde kimsenin patküt kılmak veya iş kılmamak falan bunlar tabi. Çok büyük rüya. Ya buyurur hakim Allah Azze ve Allah Azze ve şöyle buyuruyor. Yani hadis-i içinde hadisi kutsiye dönüyor. Yani Mevla'nın e, ahirette ne buyuracağını şimdiden söylüyor. İzha karşılıklandırıldığı zaman kime nâsu insanlar neyle bir amalim. ...amellerinin mukabelesiyle. Herkes bir şey yapmış, namaz kılmış, oruç tutmuş, öbürü çeşitmiş, bir şey yapmış ama... ...burada salih ameller maksattır. İşte hacca gitmiş, umreye gitmiş, Kur'an okumuş, hafız olmuş, işte hoca olmuş, vaaz etmiş, kitap yazmış, dolu güzellikler yapmış. Ama bu işler yarın ahirete bir karşılığa bürünecek. Bu karşılıklar verilirken Mevla ne buyuracak? Tabi herkese şamil değil. Gösteriş yapanlara bu söz geliyor. İde bu gidin. Mahşerde bunu bunun idia diyor. Kime gidin illele değil o kimselere ki kütüm siz idiniz. Turağı Gösteriş yapıyordunuz. Onlara yani onlar görsünler diye işte kılıyordunuz ediyordun sadaka veriyordunuz cömertlik hareketler yapıyordunuz birileri aa ne cömert falan. Nerede fit dünya? Siz dünyadayken. Kimler hakkında efendim onların hoşgörüsünü celbetmek için medhü senasını efendim kazanmak için onlara gösteriş yapıyorduysanız Ahmet'e, Mehmet'e, işte neyse bakana, valiye, işte efendim ise başbakana gösteriş yapmak için namaz kılıyorsun. Yani acayip bir durumlar var. Biliyorsunuz yani. 28 Şubat'ta karılarını açan bürokrasi e şimdi bu hükümet var diye karılarını kapatıyor. Yani Allah rızası için olmayan işler var biliyorsunuz. Veya tayinim çıksın, atama bekliyor, terfi için namaz kılıyor. İşte başbakan namaz kılarsa, cumhurbaşkanı namaz kılarsa bu ne oluyor? Bir teşvik oluyor. Tamam. Teşvik, onların tabii örnekliği çok güzel. Ve lakin aşağıdan bazıları işte o müsteşar olayım diye bürokraside yer bulayım diye ve hatta kademe atlayayım diye e, dünya menfaatine girer bunlar. Bunlar için namaza başlıyor veya işte e, ne bileyim hareketler yapıyor, kısa bir sakal bırakıyor. İşte hayır sanat yapıyor bir derneğe, vakfa falan bir göstermelik yapıyor bir şeyler. Ha neden beni araştırırlarsa benim Müslüman bulsunlar falan. E şimdi bu riya, bu şirk bu bu Allah'a ortak koşmak bu. Günahkar tabii kafir olmaz. Kafir olmaz ama yazık olur. Ahirette bütün amelleri boşa gittiği gibi. Bak bu siteme maruz olur. Gidin hangi kimselere dünyada gösteriş yapıyorduysanız. İşte valinin yanında yer edineyim bir git. Emniyet müdürüne polis işte namaza başlıyor. Emniyet müdürü namaz kılıyor. Beni de görsün falan. Komiser yapar belki falan. E şimdi gidin onlara diyor. Mevla buyuruyor. Kime gösteriş yaptın? Ana paşana. Gidin onlara diyor. Niçin? Tanzuru bakın. Hel bulabilecek misiniz? Indeum onların yanında cezaen bir karşılık bulabilecekmiş. Geleceksin vali beye. Mahşer burası. E ne olacak? Ben namaz kıldım, oruç tuttum. Ne yapayım evladım diyecek. Bana ne bundan diyecek. Ya işte ben size gösterdim ya bayağı ben siz görün diye yaptım ettim bir şeyle. Ne yapabiliriz? Buradan bir sevap, karşılık çıkartabilir miyiz? E yavrum ben de sevaba muhtacım. Ben de Allah'tan sevap bekliyorum. Beninkileri de reddederse ne olacağım diye. Ben de korku için Ben sana ne verebilirim diyecek. Dilencinin dilenciden dilenmesi gibi. Sen e, geç, geçsin orada başbakanı buldun. E ben sizin döneminizde işte şu namaz kıldım oruç tuttum. Bana ne de ha diyecek. Benim için mi kıldın? İşte ben öyle biraz niyetlerim de vardı. Siz de göresiniz, beğenesiniz. Beni yüksek yere getiresiniz. Falan falan. Ya git ya diyecek. Ben başımın derdine düşmüşüm. Canımı kurtarma uğraşıyorum cehennemden. Bu da gelmiş bana ne konuşuyor? E gidin bakın diyeyim. Mevla buyuruyor. Bakalım bir karşılık bulabilecek misiniz? Senin gösteriş yaptığın adam senden aciz. Cenneti yok seni soksun. Cehennemi yok seni sığındırsın. Kurtarsın. Azabı yok. Hesabı yok. Sıratı yok. Mizanı yok. Havzu yok. Kevseri yok. Bir şey yok. Bu adamın neyine göstereceğim ben? Yapmayalım. Biraz kafamızı çalıştıralım ya. Bir kayış olur, kalp böyle bir döner, fırıldak gibidir, tak, hemen bir toparlanma. Ama bu sohbetleri dinlemezsen, karşı hata geçemezsin. Çünkü nefis şeytan sana bir bindir, kafana bir sokar, ha falanca da görüyor ya, dikkatli kıl falan hareketleri. Hemen kalbinden, tabi namazın içinde estağfurullah çekemezsin. Hemen kalbinden aman Rabbi beni kurtar bu şeytanın şey, başıma gelen belaya bak o ki o beni görsen ne olur falan. Bu vaazlar aklınıza gelmeli. Bu vaaz nerede lazım? Bir riya, şeytan bir riya operasyonuna girince bu vaaz aklına gelerekten onu bertaraf etmek için karşılık olarak bunların hafızanda kalbinde yerleşmesi lazım. Ama sohbet dinlemeyen adam ne olur? Şeytana esir olur. Çünkü neden? Karşılığı yok. Şeytan ve nefis tarafı hücuma geçtiği zaman karşılığında ayet bilmez, hadis bilmez. Sohbet dinlemez. Riyadan nasıl kurtulacağını duasını okumaz. O dualarım kitabında var. Riyadan kurtulma duası. Burada da gelecek birkaç hadis sonra. Terhib teripte sırada gelecek o da. E sen şimdi bu durumda e, aklına bir riya geldiği zaman onu bertaraf etmenin şey, ilacı ne? Hemen bu hadistir. Mahşer'de rezil olurum. Mevla buyur bana git ondan al sevabını bakalım. Var mıymış onun yanında bir şey. Bana ortak mı koşuyorsun? Allah buyuracak ben rezil olacağım mahşerde. Hiçbir namazın morucunun hayrını görmeyeceğim. Diye bir düşünce olması tefekkür lazım ki Riya bir giriş yaparsa sen de ona karşı cihat sabır yap. Şimdi mihraba niye mihrap deniyor? Mihrap harp kökünden geliyor. Harp Arapçadır. Türkçe savaş. Peki mihrabta ne var? kuran diyor diyor niye ödüyor? Zekeriye'l-Mihrave. Meryem Validemiz mihraptaydı diyor. Ne, ne demek mihrap? Harp yeri. Savaş alalım. Ya ne savaş alanı? Namaz kılıyoruz mihrapta. Kıldırıyor imam. Savaş işte. Ne demek savaş? Nefis şeytan bir riya sokar. Bir kötü fikir sokar. Namazın vesveseye sokar. Namazın iptaline çalışır. En azından huşu bozar. Gizli şirke sokmağa uğraşır. Şeytanla nefis hücuma geçiyor. E sen de ne yapacaksın? Karşı taraftan savunmaya geçeceksin. Hatta savunmaya değil püskürtmeye. Hatta püskürtmeyi de ileri geçip saldırıya geçeceksin. En iyi savunma saldırıdır demişler. Harp taktiklerinde. O zaman sen bunu bu savunmayı yapman için elinde ne lazım? Silah lazım. Bu işin silahı ne? Ayet ve hadis. Ne buyuruyor Rabbimiz Rabbi. Kim bana kavuşmayı, güzel kavuşmayı umuyorsa, kim benim rızamı alarak huzuruma gelmek istiyorsa, kim mahşerde benim huzuruma çıktığında Ey benim kulum senden çok razıyım. Ne mübarek adamdın. dememi istiyorsa Kef suresinin son hatinde. Felyamel amelen salihah. Salih amel yapsın. Tabii ki namaz, oruç, sadaka, Salih amel yapacak. Bozuk amel, içki kumarla gelen bana yakıya Allah ve aleyhi katman. Namazı beş vakti terk eden, kazaya bırakan, tadil erkanı gözetmeyen, Allah'ın huzuruna çıktığında Rabbini kızgın bulacak. Eyvah! Cehennemden beter Allah'ın ya da bu yakar. Ama bana rızam üzere kavuşmak isteyen ne yapsın? Salih amel yapsın. Evvela bir defa yaptığın iş düzgün olacak. Yani namaz, oruç gibi ibadet olacak. Yetmez! Ve yüşrik, ortak koşmasın. Bir ibadet Rabbi. Rabbine yaptığı ibadete, e kimseyi ortak koşmasın. Rabbine yaptığı ibadete, kimseyi ortak koşmasın. Bu namaz Allah'a mahsustur. O görsün, bu beğensin, şirke girdi. E bu ayeti alacaksın beynine ki, silah bu şimdi. Aman ya Rabb, ben Allah'ın huzuruna gazban mı çıkayım? Rabbim bana gazban mı olsun, kızgın mı olsun? Bu ne büyük bir şeydir? Ha bu adamların beni beğenmesi Allah'ın gazabını söndürür mü? Hemen bunu düşünüyor. Ondan sonra bu hadis şerifler, gidin kime gösteriş yaptıysanız ondan sebep alın. Varsa onlardan isteyin. Benim yanımda alacağınız yok. Siz o gösteriş yaptınız Mevla buyuracağını. Bu hadiste şimdi okuduk. Ya bunlar senden de olmazsa ne olur? Yazın hikayesine dönelim. Adam işte kavga etmek duruşu. Vurdu ona işte bir bahaneyle o vurdu ona. Ondan sonra Vurdu vurdu efendim, o da düşüyor, kalkamıyor, bir daha vuruyor, bir daha düşüyor, bir daha vuruyor. Öbürüne de der, ulan sen lazat et hiçbir sen hiç mi dediler? Bir şey yumruk kuramadın hiç mi kendini savunamadın? Vuracağım ama dedi, dikine duramayın. Yani demek ki, ayakta duramıyorum, gidiyor bir vuracağım şimdi. Kalkıyorum, küt aşağı, bir vuruyor bana diyor. Duracağım ama dikine duramayın. Şimdi adam dikine dursa, ben de bir şey yapacağım diyor. Senin durumun buna döner ayet bilmez, hadis bilmez, bu sohbetleri dinlemeyen adam, riya girdi. E, dikine duramaz ki. Şeytan nefis mihrapta harp başladı. Yani namaz kıldığın seccade mihrap. Harp alanına girdi. Savaş alanına girdi. Nefis şeytan hücum etti. Vesvese gösteri, şubu soktu kalbine. 40 senelik hatırlamadığı şeyleri hatırlatmaya başlıyor zaten. Namazda geliyor her şey adamın aklına. Ondan sonra sen ne yapacaksın buna karşı savunma? Hadi vur bir şey. Ha, vuracağım ama İkine duran Yani demek şu ki öyle bir saldırı ki ben kalkamıyorum ki düzeye kalkamıyorum ki nefse şeytana bir bir yumruk çekeyim. Çünkü neden? İlmin yok. Şirkten nasıl kurtulur gizli şirkten? Ayet hadis bilmiyorsun. Arapça bilmen lüzum yok. E bu manaları hıfzına al. Nerede lazım? Riya anında lazım bunu düşünmek. Yoksa arkadaşlar muhabbet hocalar vaz ediyor. Birbirini oyalamanın manası yok. Bir şey... Lazım olduğu yerde kullanılmak için alınır. Lazım olduğu yerde kullanılmıyorsa ama o şey alındıysa israftır. Yani madem vakit zahit etmeyelim bu hadisleri dinliyoruz ya. Yeri gelince amel edelim. Ve an Sa'id ibni Ebi Fe'dalete radıyallahu teala. Bu zat ve kâne idimine sahabeti sahabeden Ebu Sa'id Hazretleri. Gâle dedi ki semîtü ben işittim. Kim Resulallahü sallallahu Te aleyhi ve sellem. Kainatın efendisini ben Yakuru Yakul buyuruyordu kulaklarımla duydum diyor. Ne bahtiyar insanlar kainat efendisine kavuşmuşlar. İzha cema'a topladığı zaman kim? Allah Allahu allah Teala. Kimleri? El evveline öncekiler. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar bütün yaratılmış insanlar, Cinler de var. Onların babasının adı Can. İslam oluna göre Adem Aleyhisselam'ın da babası var. Ulan madem babası var, onun babası nerede? Onun da babası var. On da babası nereye gidiyor? İlk baba kim? İlk baba yok. Ne oldu? İlk baba Maymun. Öyle ya şimdi sen gittin gittin burada Adem Aleyhisselam'dan evvel ne isim biliyorsun? Ne kimsenin adını verebiliyorsun? Ne bir siyerde var, ne bir kitapta var, ne bir tarihte var. Ne Yahudi uydurmuş bunu, ne Hristiyan uydurmuş bunu. Kimse Adem Aleyhisselam'dan gerisinden bahsetmiyor. İlk insan olur, Kur'an söylüyor. Bu diyor Adem Aleyhisselam babası var. Nereye kadar gideceksin babası var, dedesi var? Bir yerde duracaksın. Durmadığın zaman evrim teorisine gidiyorsun. Demek Allah durduğu yerde topraktan adam yaratamaz demektir o. Onun öncekileri topladı. Bize göre Adem Aleyhisselam'dan sonra mükellef insanlık yaratılmış. Kur'an'a göre. Ama işte ama ona sorarsan, geride daha ne kadar var belli değil. Zaten ona sorarsan acaba mahşerde Allah toplayacak mı onları o da belli değildir zaten. Gerisi yanlışsa ilerisi de doğru çıkmaz. Çünkü ilk düğmeyi yanlış düğmelerse alta doğru yanlış gidecek yani. Öncekileri cem ettiği zaman velâ hirine, sonrakileri sonrakiler işte bizim gibiler. Öncekiler eski ümmetler, sonrakiler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti. Bizim ümmetimize. Yevmel kıyamet. Kıyamet gününde Allah bir araya getirdiği zaman liyevmin öyle bir günü çünkü la aray beyt şübev fiyonda. Liyevmin öyle bir gündeki de olabilir. Lam orada fi manasında zarf kabul edilir. Hemen. Evet. Hani ad kelimelerle de buyuruyor ya, yevmel kumun nasu insanların kalkacağı gün, kabirlerinden mahşereli Rabbil alemin. Alemlerin Rabbine Hesap vermek için kalkacakları gün. İşte o günde allah Teala hepimizi toplayacak. Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar artık bizden sonra kimler gelecek? Biz bilmiyoruz. Ama 7 milyar dünyanın nüfusu katlanarak gidiyor. Artık kaç yüz sene daha kaldıysa artık bayağı bir nüfus çıkar. Tabii ki eskiye göre şimdi bir 7 milyar. Eskiden şu andaki 7 milyar belki eskiden bin senelik insana tekabül eder. Şu 100 sene Belki gerideki bin seneye tekabül eder. Çünkü çoğala çoğala ilerlediği için. Nada. Hidâ edecek. Seslenecek. Haykıracak. münadin Bir münadi yani seslenici müezzin gibi. Hidâ edecek. Herkes toplanmış. Bütün herkes mahşerde. Tiril tiril titriyor. Mevla'nın hesabı başlayacak şimdi diye. Ödü kopmuş. Güneş tavan boyu yaklaşmış. Millet ter gölüne batmış. İnsan hakikaten yere düşmüyor. Böyle iç içe girmiş. Kimsenin oturma yeri yok. Herkes ayakta çivi gibi duruyor izdamdan. Men Rabbiniz buyuruyor. Her kim kâne idise eşrake şirk koşmuş safi ameli yaptığı salih amelden namazda oruçta haçta zekatta lillahi Allah için yapılması gereken. Ya hac Allah için yapılır ya. Namaz Allah için kılınır, başkasına kılınmaz. Eğer burada eheden bir kimseyi dahi Allah'a ortak ettiyse felyatlub, gitsin o arasın istesin. Neyi sevabı? şimdi sevap isteyeceksin namazın bir sevabı konmuş, oruca bir sevap konmuş, hacca bir ecir konmuş zekata bir mükafat konmuş ne olacak şimdi kadar? Geldi ahirete alacağın var mı? alacağın var. Kimden? Allah için yaptısan Sen Allah'tan ama kime gösteriş yaptıysan ondan. O zaman gitsin sevabını istersin. <mülüyor> o gösteriş yaptığından kimi ortak koştuysa Allah'ın ameline ondan arasın. <feynallâ> Çünkü Allah Teala <feynallâ> hani şirk. şirkten ortaktan münezzeh olanların en zenginidir. Yani en ya yani Dünyada bile bazı insan ortak istemiyor ya bir işine. Adam ben ortaksız çalışacağım diyor. Ortak beni mahveder diyor. Yani ortak ortağım yok diyenler var. Diyenler var ama onlar uyduruyorlar. Çünkü ne kadar ortağım yok desen de mutlaka dünyada senin işini yapan çıkar. Sadece sana mahsus bir kuvvet yok sende. O zaman ortaksız olan bir tek Allah'tır. Hakiki ortaksız olan bir tek Allah'tır. Şirkten münezzeh olan. Başkası yoktur. Yani Mevla buyuruyor ki, şimdi sen beni, benim için namaza durdun, Falan adam da görsün diye niyete geçirdin. Ne oldu bu sefer Mevla buyuruyor? İkimizi o işe ortak ettin. O belki oradan razı olabilir. O gösteriş yaptığın adam kendine göre payı varsa alsın diyor. Ama ben buradaki payımı da reddediyorum. Diyor. Yani sen Allah için namaza durdun. Tabii niyetinde ben varım. Ben varım ama karıştı. Karışık işi sevmem diyor. O zaman tümü onun olsun diyor. Benden alacağın kalmaz. Diyor. Anladın bu değişik bir, bir mefhum söyledik şimdi burada. Ranibüre <gülüyor> dedi Allahu Teala. Ebure'nin hadisine kale dedi ki kale Allah Teala buyurdu ki bu hadisi kutsi şimdi. Ene ben Allah buyurur. egn şurakayi. Şirklerin en zenginiyim. Neden ani şirk? Şirkten, ortaktan uzak olanların en ihtiyacısı benim. Yani ortak istemeyenlerin Ortak istemeyen insan da olur, cinde olur. ortak istemezsin. Ama mutlaka ortağın olur. Çünkü neden? E senin yapacağını başkası yaptığı için. O işte müştereksindir yani. yemekte içmekte, uyumakta, şunda, bunda. E senin ortağın çok olur. Her işte yani. Sanatlarında, hünellerinde, o, yaparsın, o da yapar. E dolayısıyla ortağım yok hesabına giden. Evet, ortak istemeyen insan, ortak istemeyenler var. Ama ortak istemeyenlerin İçinde gerçek ortak istemeyen ve ortağı olmayan bir tek benim. Çünkü öbürlerim mutlaka ortağa çıkar. Femen erkim amile işlediyse li benim için. Benim için. Namaza duruyorsun. Ne diye? Niyet ettim ya Rabbi Allah rızası için. Oruç öyle, hac öyle, zekat öyle. İhrama giriyorsun. Leppek diyorsun. Ya Rabbi senin için. Leppek Allah'a diyorsun? Ey Allah sana buyur diyorum diyorsun. Taahhütin icabeti hep Allah için. Eşi benim için bir amel, işte. benim için amelen. O amel bana yakışır, başkası için yapılmaz. Ama eşteki ortak ettiği ona gayri benden başkasında kat içine. O da görse iyi olur. Şuna da duyursak iyi olur. Fene ben minhu o işten, o amelden, o namazdan, o ortdan. <gülüyor> Beri'un çok uzam. Asla onu sahmayan yanaştırmam. Kabul alanıma sokmam. Ve o amel. E yaptım ben bir namaz kıldım. Bir haç yaptım ya. Kaç bin dolar basraf ettim. 20 gün, 30 gün orada ne kadar çile çektim. Burada mi, bir şeyim yok ben Hepsime gitti ya. Gitmedi diyor. Bana gelmedi diyor. Lillezi o kimseye gider ki eşlikle. Kime ortak koştun? Ya ama ben senin için yaptım. Arada bir de görsün diye bir bir şey niyet ettim yani. Bir karar verdim ama arada soğuşturdum onu ya. amelim tümü senin için. Mevla ki tamam da en ufak bir ortak kattığın zaman ben bu işe gelmem. Ortaklı hiç istemem. Onun için tümünü ona verdim. E tamam ona verdin. Onda da bir şey yok. Eli boş, cebi boş. Adama gittin mahşerde. Allah bu amelimi sana vermiş. Sen bana ne vereceksin? Adam diyecek ben kendime alamadım ki bir şey sana vereceğim. Benim daha mizanda günahım cevabım tartılınca ne olacağımı düşünüyorum. Sen ne konuşuyorsun ya? E, benden ne bekliyordun da beni bana gösterdin? Ha dünyada belki bir terfi ettin o gösterişle. Veya adamın kızını aldın. Veya parasını aldın. Veya borç aldın. Yani dünyevi bir menfaat belki temin ettin. Ama adam diyecek ki e sen alacağını aldın o zaman ben ne vereceğim sana? 13'ün Mevla buyuruyor. Benim için yapılması gereken ibadetler ve salih ameller en ufak bir şirkete ortaklığa tabi tutulamaz en ufak bir hisse katıldığında içine ben tüm hisselerimi devrederim Allah buyuruyor. Yani benim rızam için durmuşsun etmişsin, beni alakadar etmez. Ben ne yaparım? Bütün yaptığını o bir anlık, peki efendim 30 günlük haç amelinde bir anlık gösteriş niyetiyle beraber tümünü benden uzak eder. Ben ondan uzak dur. 10 saat namaz kısmından hatimle, teravihle bir gecede terahatimi bitirsen, evet, arada bir şirk olsan, gizli şirk, riyaya girsen, göstersen, işte şurada gördüğüne sevinsen, yani görsün diye karar etsen, niyet etsen, Mevla buyuruyor ki, o on saatlik ibadetin beş dakikasında bu iş karıştı ama ben hisselerimi devrederim. Çünkü ben ortaklığa gelmem. Evet, Allah'ım cümlemiz. Gizli şirkten, riyadan, sümaden, işitsinler desinler, beğensinler, düşüncelerinden Muhafaza eylesin. Mutlaka ihlas nasip eylesin. Ölmeden ihlas nasip eylesin. Amellerimizi zayi olmaktan muhafaza eylesin. Kendinden gayrını bize düşündürmesin, göstermesin. Amelimize zerre kadar şirk bulaştırmasın. Allah'ım bizi ıslah eylesin. Hidayet eylesin. Kalpler seninle de Allah'ım dilediğin tarafa çevirsin, Kalbimizi riyadan ihlasa çevir. Ya Rabbi. Ya Rabbi ya Rabbi. Kalbimizi ya Rabbi mecazdan ya Rabbi sen Taklitten, hakikata çevir ya Rabbi. Gerçek manada kulluğa muvaffak eyle ya Rabbel alemin. Amin sallallahu te'ala ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem. Teslimen kethiran. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Amin. Arjuke ya Rabbi fi rayni terhamana. Bica'i men fi yedeyi sebbaha al hajeru. يا رب أعظم لنا أجرا ومغفرتان فإن جودك بحر ليس ينحصر فاقض ديونا لأ لأخلاق ضائطة وفرد الكرب عنا أنت مقتدير وكن لطيفا بنا بكل نازلة لطفاً جميلاً به الأهوال تنحزر